Bunların dışında kalanlarıysa, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla, mallarınızla mehirlerini verip istemeniz size helal kılındı. Onlardan nikahlanıp faydalanmanıza karşılık, kendilerine bir farz olarak size yazılmış olan mehirlerini verin. O farz olan mehir belirlenmesinden sonra, daha az veya daha çok vermek üzere karşılıklı anlaşmanızda, size bir günah yoktur. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. İçinizden imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız sayılan cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı en iyi bilendir. Hepiniz birbirinizdensiniz. İnsanlık bakımından aranızda fark yoktur. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da edinmemeleri şartıyla onları sahiplerinin izniyle nikahlayın ve mehirlerini de örfe ve adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu, cariye ile evlenme izni, içinizden zorlanınca günaha düşmekten korkanlar içindir. Fakat sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden önceki salih kimselerin yollarına hidayet etmek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister, şehvetlerine, Kötü arzu ve isteklerine tabi olanlarsa, sizin büyük bir meyille şehvete ve nefsinizin isteklerine meyletmenizi ister. Allah size ayetlerini böyle beyan ederek yükünüzü sizden hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Karşılıklı rızaya dayanan bir ticaret olması müstesna, Mallarınızı aranızda batıla uyarak haksız sebeplerle yemeyin ve böyle yaparak kendinize kıymayın. Muhakkak ki Allah size karşı çok rahimdir. İsimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Artık kim düşmanlık ve haksızlıkla bu yasaklandığı şeyleri yaparsa bilsin ki yakında onu ateşe koyacağız. Bu ise Allah'a göre pek kolaydır. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçarsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi kerim olan şerefli bir yere koyarız. Allah'ın bazınızı bazınızdan kendisiyle üstün kıldığı şeyleri, başkasından olup da sizde olmayanı Hasetle arzu etmeyin. Erkeklere kazandıklarından bir nasip vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir nasip vardır. O halde arzu ettiklerinizi Allah'ın lütfundan isteyin. Muhakkak ki Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana baba ve akrabanın bıraktığından hisselerini alacak varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, kendilerine söz verdiğiniz kimselere gelince, onlara da nasiplerini verin. Çünkü Allah, şehit ismiyle her şeye, en ince ayrıntısına kadar şahittir. Allah'ın, insanlardan bazısını bazısına üstün kılması sebebiyle, mallarından harcama yaptıkları için, erkekler, kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için saliha kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini kocaları vasıtasıyla korumasına karşılık, onlar da kocalarından başkasına gizli kalması gereken namuslarını onların yokluğunda korurlar. Size itaatsizliklerinden korktuğunuz kadınlara gelince, onlara nasihat edin. Sonra bu fayda etmezse, Onları yataklarında yalnız bırakın, sonra yine sizi dinlemezlerse onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onları incitmek için aleyhlerine başka bir yol ve bahane aramayın. Muhakkak ki Allah aleyhidir, kebirdir. Anlaşılamayacak kadar yüceliğe, azamete ve büyüklüğe sahip olandır. Bununla beraber karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem kendilerine gönderin. Eğer iki taraf da barışmak isterlerse, Allah onların arasını bulur. Muhakkak ki Allah alimdir, habirdir. Her şeyi, herkesi bilen ve onlardan haberdar olandır. Allah'a abd olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve ona hiçbir şeyi şirk koşmayın. Ana babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunan kölelere, cariyelere, hizmetçilere de güzellikle davranın. Çünkü Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseyi sevmez. Onlar ki cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği şeyleri gizleyen kimselerdir. Biz, kafirler için ahirette aşağılayıcı bir azap hazırladık. Ayrıca onlar, Allah'a ve ahiret gününe iman etmediği halde, insanlara, mallarını gösteriş için infak eden kimselerdir. İşte şeytan, bir kimseye arkadaş olursa, onun durumu böyle olur. O ne kötü arkadaştır. Halbuki onlar, Allah'a ve ahiret gününe iman edip de, Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan, gösteriş yapmadan onun yolunda harcasalardı ne olurdu? Allah onların yaptıklarını, en ince ayrıntısına kadar bilendir. Şüphesiz ki Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Eğer yaptığı çok küçük bir güzellik bile olsa, onu kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Resulüm, kıyamet günü her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman Onların halleri nice olur. O gün kafir olanlar ve Allah'ın Resulüne isyan edenler, azaptan kurtulmak için toprağa karışıp yerle bir olmayı temenni ederler. Ve onlar o gün Allah'tan hiçbir sözü gizleyemezler. Ey iman ettiğini iddia edenler! Siz sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar,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 temiz bir toprakla teemmüm edin. Yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi onunla ovalayıp meshedin. Muhakkak ki Allah afuvdur, gafurdur. Affı sonsuz ve sınırsız olan ve her türlü günahı mağfiret edendir. Resulüm, kendilerine kitaptan bir nasip verilen Yahudileri görmedin mi? Onlar nasıl da Ahiret hayatını, dünya malı gibi az bir pahaya satıp dalaleti satın alıyorlar ve sizin de böyle yaparak hak yoldan sapmanızı istiyorlar. Allah sizin düşmanlarınızı çok iyi bilir. Veli, gerçek ve hakiki dost olarak Allah size yeter. Ve nasir, yardımcı olarak da Allah size kâfidir. Yahudilerden öyleleri vardır ki Tevrat'taki kelimelerin konuldukları yerleri tahrif edip değiştirirler, Allah'ın Resulüne karşı dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve isyan ettik. Dinle, dinlemez olası, Raina, bizim isteklerimize uy derler. Eğer onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve unzurna Bizim haklarımızı gözet deselerdi, şüphesiz bu kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allah onları hakikati örten küfürleri sebebiyle lanetlemiştir. Bu yüzden pek azı müstesna iman etmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silip arkalarına çevirmeden kör, Sağr ve dilsiz bir hale getirmeden yahut onları hadlerini aşarak balık tutma yasağını çiğneyen cumartesi halkı gibi lanetlemeden önce yanınızda bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı ve tasdik edici olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman edin. Yoksa Allah'ın bu konudaki emri mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise, kendi rahmet ve mağfiretinden dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa, gerçekten büyük bir günah işleyerek ona iftira etmiş olur. Resulüm, kendilerini övüp yücelterek temize çıkaran, biz Allah'ın dostları ve sevgilileriyiz. Sayılı birkaç gün dışında ateş bize dokunmayacak diyen Yahudileri görmedin mi? Bilakis ahiret günü Allah dilediğini temize çıkarır ve onlar o gün kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar. Bak nasıl da Allah'a karşı yalan uydurup iftira ediyorlar. Apaçık bir günah olarak bu onlara yeter. Resulüm Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmedin mi? Onlar cipte, kâhinlere, alimlere ve tağuta, Allah'tan başka herhangi bir varlığa iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Muhammed'e iman edenlerden daha doğru yoldadır diyorlar. İşte bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah kime lanet ederse, Artık ona asla bir yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten ve bu mülkün yönetiminden bir payı mı var? Eğer öyle olsaydı, onlar insanlara bir çekirdek kabuğu kadar bile bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın insanlara fazlından, lütuf ve ihsanından verdiği maddi manevi şeyler için haset mi ediyorlar? Muhakkak ki biz İbrahim ailesine kitap ve hikmet verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Buna rağmen onlardan kimi ona iman etti, kimi de ondan yüz çevirdi. Artık o iman etmeyenlere alevli bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphesiz ki ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe koyacağız. Ne zaman derileri yanıp pişse ve acı duymaz hale gelseler, azabı iyice tatsınlar diye onların derilerini başka derilerle değiştiririz. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. İman edip salih ameller işleyenleri ise, İçinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Onlar için orada tertemiz eşler vardır ve onları hiç güneş sızmayan muhteşem bir gölgeye sokacağız. Şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Doğrusu Allah size bununla ne kadar güzel nasihat ediyor. Muhakkak ki Allah semirdir, basirdir. Her şeyi, herkesi işiten ve gizli, açık her şeyi görendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a itaat edin. Resule ve sizden olan ulul emre, Emri Allah'tan ve Resulünden alan yetki sahiplerine de itaat edin. Eğer herhangi bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten iman ediyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne arz edin, onların hükmüne göre aranızda hüküm verin. Bu hem daha hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Resulüm, sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilen diğer kitaplara iman ettiklerini iddia edenleri görmedin mi? Onlar, tağutu, ilah olarak Allah'tan başka herhangi bir varlığı tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde, onun önünde mahkemeleşip, onun hükmüne tabi olmak isterler. Oysa şeytan böyle yaparak onları, haktan uzak derin bir dalalete saptırmak ister. Üstelik onlara, gelin Allah'ın indirdiği kitabına ve Resulüne göre aramızda hüküm verelim denildiği zaman, bu münafıkların senden yüz çevirerek uzaklaştıklarını görürsün. Peki nasıl oluyor da, kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başkalarına bir musibet isabet edince, hemen sana gelip, biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye Allah'a yemin ediyorlar. İşte onlar Allah'ın kalplerinde olan şirki bildiği kimselerdir. Sen onlara aldırma. Kendilerine nasihat et ve onların içlerine işleyip onları kendilerine getirecek tesirli söz söyle. Biz her resulü Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için istiğfar etseydi, elbette onlar Allah'ı tevvab, rahim, tövbeleri, kendisine dönenlerin dönüşünü kabul eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden olarak bulurlardı. Hayır, Rabbine and olsun ki, aralarında çıkan anlaşmazlıklar hususunda, seni hakem kılıp, sonra da verdiğin hükme karşı, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle sana teslim olmadıkça, onlar iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara, ''Canlarınızı Allah yolunda feda edin.'' Yahut ''Yurtlarınızdan çıkarak hicret edin.'' diye bunu bir farz olarak üzerlerine yazsaydık, içlerinden pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Ama hiç olmazsa kendilerine verilen nasihatleri yerine getirselerdi, elbette bu onlar için hem daha hayırlı hem de kalplerindeki imanın şiddetlenerek daha sağlam olmasını sağlardı.'' Biz de o vakit elbette onlara katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Ve onları mutlaka sırat-ı mustakime, Allah'a dost doğru varan yola hidayet ederdik. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, Rablerine abd olacaklarına dair verdikleri söze sadakat gösteren Sıddıklar, her anda Allah'ın esmasına şahitlik eden, canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda cihad eden şahitler ve nefsini ıslah eden salih kimselerle beraberdirler. Bunlar ne güzel yoldaştırlar. Bu lütuf Allah'tandır. Onları bilen olarak Allah onlara yeter.'' Ey iman ettiğini iddia edenler! Düşmanlarınıza karşı tedbirinizi alın. Bölük bölük savaşa çıkın yahut gerektiğinde topyekun savaşın. Şüphesiz içinizden öyle kimseler vardır ki cihat konusunda pek ağır davranır. Eğer size bir musibet isabet ederse Allah bana lütfetti de onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf olarak zafer erişirse, bu sefer de sanki sizinle onun arasında bir sevgi bağı ve tanışıklık yokmuş gibi keşke ben de onlarla beraber olsaydım da büyük bir fazilet ve ganimet kazansaydım der. O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Hem size ne oluyor da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından bir dost ver ve bize katından bir yardımcı gönder diyen zayıf ve çaresiz erkekler, kadınlar, ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenlerse tağut, Allah'tan başka herhangi bir varlık yolunda savaşırlar. O halde sizler iman ettiğinizi iddia ediyorsanız, şeytanın dostlarıyla savaşın ve onlardan korkmayın. Çünkü şeytanın hilesi pek zayıftır. Resulüm, Mekke'deyken savaşmayı isteyip de kendilerine ellerinizi şimdilik savaştan çekin, namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışın ve zekatı vererek nefsinizin cimriliğini temizleyin denilen kimseleri görmedin mi? Şimdi Medine'de onlara savaş farz olarak yazılınca içlerinden bir fırka, Allah'tan korkar gibi, hatta daha şiddetli bir korkuyla insanlardan korkmaya başladılar da, Rabbimiz, savaşı bize niçin farz olarak yazdın? Ne olurdu, bizi yakın bir vakte kadar erteleseydin, dediler. Resulüm, onlara de ki, dünya menfaati, Allah indinde önemsiz derecede azdır. Allah'a karşı takva sahibi olanlar, Kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için ahiret daha hayırlıdır ve o gün size kıl kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun, sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile ölüm size ulaşır. Resulüm eğer o münafıklara bir güzellik isabet ederse bu Allah'tandır derler. Ama onlara bir kötülük gelirse, bu senin yüzündendir derler. De ki, hepsi Allah'tandır. Bu kavme ne oluyor ki, neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Ey insan! Sana isabet eden her güzellik Allah'tandır. Sana isabet eden her kötülükse, kendi nefsindendir. Resulüm, biz seni insanlara ancak bir Rasul olarak gönderdik ve buna şehid ismiyle şahit olarak da Allah yeter. Kim Rasule itaat ederse doğrusu Allah'a itaat etmiş olur. Kim de ondan yüz çevirirse iyi bilsin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Bununla beraber Münafıklar kendilerine bir şey söylediğin zaman baş üstüne derler. Fakat senin yanından ayrılınca onlardan bir grup senin dediğinden başka bir şeyi geceleyin gizlice kurar. Allah da onların geceleyin kurduklarını yazar. Sen onlara aldırma ve Allah'a tevekkül et. Ona güvenip dayan. Çünkü vekil olarak Allah sana yeter. Onlar hala Kur'an'ı tedebbür etmeyecekler mi? Akıllarını kullanıp bu kitabın Allah katından olduğunu düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Bir de onlara emniyet veya korkuyla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu Rasule veya içlerinden ulul emre, emri Allah'tan ve Resul'ünden alan yetki sahiplerine götürselerdi, onların arasından işin iç yüzünü anlayanlar onun ne olduğunu bilirlerdi. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmayıp tövbenizi kabul etmeseydi, pek azınız müstesna şeytana tabi olup cehenneme giderdiniz.'' Resulüm, artık sen Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden mesulsün. Müminlerin gönüllerini de Allah yolunda savaşmaya teşvik et ve harla. O mu ki Allah, kafirlerin gücünü kırar da size zarar vermelerini önler. Çünkü Allah'ın gücü daha şiddetli ve cezası daha çetindir. Kim güzel bir işe destek olur veya o işin olmasına aracılık ederse, onun o işten bir nasibi vardır. Kim de kötü bir işe destek olur veya o işin olmasına aracılık ederse, onun da ondan bir payı vardır. Zira Allah her şey üzerine mukıiddir. Her şeye ve herkese gerektiği gibi karşılığını verendir. Bir selamla selamlandığınız zaman siz de ondan daha güzeliyle selam verin yahut aynıyla mukabele edin. Muhakkak ki Allah her şeyin üzerinde hasibdir. Mahlukata muamele ederken onun kazanması için her şeyi bir hesapla yapan ve her şeyin hesabını sorandır. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Mabud Sevilen ve abd olunmaya layık tek zat'tır. And olsun ki o sizi hakkında hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Sözüne Allah'tan daha sadık kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Halbuki Allah onları kazandıkları günahlar ve şirk yüzünden Tepe taklak etmiştir. Allah'ın küfürdeki inadı yüzünden dalalette bıraktığı kimseyi siz hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun kurtulması için asla bir yol bulamazsın. Onlar kendilerinin inkar ettikleri gibi sizin de Allah ve Resulünü inkar etmenizi istediler ki onlarla eşit olasınız. Bu sebeple Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dost edinmeyin. Buna rağmen yine de onlar imandan yüz çevirirlerse, o takdirde onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Ayrıca onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluma sığınanlar yahut ne sizinle savaşmak, ne de kendi toplumlarıyla savaşmak istediklerinden göğüsleri daralarak size gelenler müstesna. Allah dileseydi, onları size musallat ederdi de sizinle savaşırlardı. O halde onlar sizden uzak durur ve sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse, bu durumda Allah size onlar aleyhinde gidebileceğiniz bir yol, onlarla savaşmak için bir müsaade vermemiştir. Bunların dışında hem sizden emin olmak isteyen hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen başkalarını da bulacaksınız. Onlar her ne zaman fitneye çağrılsalar ona hiç düşünmeden baş aşağı dalarlar. Eğer böyleleri sizden uzak durmaz, size barış teklif etmez ve savaştan ellerini çekmezlerse onları yakalayın ve yakaladığınız yerde öldürün. İşte biz size onlara karşı savaşmak için apaçık bir yetki verdik. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması müstesna. Kim de yanlışlıkla bir mümini öldürürse, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine bir diyet teslim etmesi gereklidir. Ancak Onların o diyeti bağışlaması müstesna, bu takdirde diyet vermez. Eğer o, öldürülen, mümin olduğu halde size düşman olan bir kavimden ise, öldürenin sadece mümin bir köle azat etmesi gerekir. Eğer ölen, kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir kavimden ise, bu takdirde ölenin mümin mi yoksa gayrimüslim mi olduğuna bakılmaksızın ailesine bir diyet teslim etmek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Fakat kim bunları bulamazsa, Allah tarafından tövbesinin kabulü için iki ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Kim bir mümini kasten öldürürse, onun cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve ahiret günü onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman savaşacağınız toplumları iyice araştırın. Size Müslümanca selam veren veya teslim olana dünya hayatının geçici menfaatini arzu ederek ganimet elde etmek için sen mümin değilsin deyip onların barış tekliflerini reddetmeyin. Unutmayın ki asıl ganimet Allah katındadır ve Allah'ın katında sayısız ganimetler vardır. Önceden siz de böyleyken Allah size kendinden hidayeti lütfetti. Öyleyse Savaşacağınız toplumu iyi araştırın. Muhakkak ki Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihad etmeyip oturanlarla, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad edenler bir olmazlar. Allah, malları ve canlarıyla cihad edenleri derece bakımından özürleri dahi olsa oturanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine ahiret günü, güzellik ve cenneti vaat etmiştir. Ama Allah, cihad edenleri oturanlardan çok daha büyük bir ecirle üstün kılmıştır. Allah onlara kendi katından yüksek dereceler, bir mağfiret ve bir rahmet vermiştir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde, her zaman rahmeti tecelli edendir. Melekler nefislerine zulmedenlerin canlarını alırken onlara "Dünyada Allah için ne yapıyordunuz? Ne işteydiniz?" derler. Onlar da "Biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik." diye cevap verirler. Meleklerse "Allah'ın arzı geniş değil miydi? Başka bir yere hicret etseydiniz ya." derler. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir. Erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf ve güçsüz olup, hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hiçbir yol bulamayanlar müstesna. İşte umulur ki Allah bunları affeder. Çünkü Allah afuvdur, gafurdur. Affı sonsuz ve sınırsız olan, ve her türlü günahı mağfiret edendir. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek birçok yer ve maddi manevi birçok genişlik bulur. Kim de evinden Allah ve Resulüne hicret etmek için çıkar, sonra da kendisine ölüm yetişirse, artık onun mükafatını vermek Allah'a düşer. Allah gafurdur, rahimdir her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kafirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, o takdirde namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki kafirler, sizin apaçık düşmanınızdır. Resulüm, savaşta, sen içlerinde bulunup da onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını da yanlarına alsınlar. Bu esnada diğer grup düşmanı gözetlesin. Namaz kılan grup secdeyi yapıp da rekatı tamamlayınca düşmanı gözetlemek üzere arkanıza geçsin. Bu arada namaz kılmamış olan diğer grup gelip seninle beraber namaz kılsın hem namaz kılarken hem de yer değişimi esnasında korunma tedbirlerini ve silahlarını yanlarına alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki, siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da birden üzerinize bir baskın yapsalar. Eğer yağmurdan dolayı bir zahmet çeker yahut hasta olursanız, namaz sırasında silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Fakat korunma tedbirlerinizi alın. Muhakkak ki Allah, kafirler için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirdiğiniz zaman, ayaktayken, otururken ve yanınız üzerine yatarken her vakit Allah'ı zikredin. Güvene kavuştuğunuz zaman da namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, müminler üzerine vakitleri belli bir farz olarak yazıldı. O size düşman olan topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin acı çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Üstelik siz Allah'tan onların ümit etmedikleri şeyleri umuyorsunuz. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Resulüm Muhakkak ki biz bu kitabı sana, Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hüküm veresin diye hak ile indirdik. Sakın hainlerden taraf olma ve Allah'tan mağfiret dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Allah'a abd olmayı kabul etmemeleri sebebiyle kendilerine ihanet edenleri de savunma. Çünkü Allah ne kendine ne de başkalarına hainlik eden günahkarları sevmez. Onlar hainliklerini insanlardan gizler de Allah'tan gizleyemezler. Çünkü Allah'ın razı olmayacağı sözleri geceleyin gizlice kurarlarken o onlarla beraberdi. Allah, onların yapmakta olduklarını ilim ve kudretiyle tamamen kuşatmıştır. İşte siz öyle kimselersiniz ki, hadi dünya hayatında onları savundunuz. Ya kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut o gün onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder, Sonra da Allah'tan mağfiret dilerse, Allah'ı Rafur, rahim, her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden olarak bulur. Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış olur. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. Kim de bir hata işler veya bir günah kazanır, sonra da onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah yüklenmiş olur. Resulüm, Allah'ın sana lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir grup seni dalalete düşürmeye azmetmişti. Halbuki onlar, kendilerinden başkasını dalalete düşüremezler ve sana da hiçbir şekilde zarar veremezler. Çünkü Allah sana bu kitabı ve hikmeti indirmiş, ayrıca sana bilmediğin şeyleri öğretmiştir. Gerçekten Allah'ın senin üzerindeki lütfu çok büyüktür. Onların gizli konuşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka vermeyi, veya iyilik yapmayı, yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenin gizli konuşması müstesna. Kim Allah'ın rızasını kazanmak için bunu yaparsa, biz de ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Kendisi için hidayet belli olduktan sonra, kim Rasûl'e karşı çıkar ve müminlerin yolundan başkasına tabi olursa, onu kendi tercih ettiği yolda bırakırız,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 O, Allah'a şirk koşanlar, onu bırakıp yalnızca Lat ve Uzza gibi bir takım dişi isimli putlara dua edip yalvarıyorlar. Onlar aslında Allah'a itaat dışına çıkan inatçı ve isyankâr şeytandan başkasına dua edip yalvarmıyorlar. Allah, o şeytana lanet etti. Bunun üzerine o da şöyle dedi. Andolsun ki, senin kullarından mutlaka belli bir nasip edineceğim ve onları mutlaka dalalete düşüreceğim, muhakkak onları boş temennilere sevk edeceğim ve kesinlikle onlara emredeceğim de putlara adak için hayvanların kulaklarını yarayacaklar. Yine onlara emredeceğim de şüphesiz Allah'ın insanlarda abd olmaları için yarattığı Allah'ın fıtratını değiştirecekler. Artık kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette o apaçık bir zararla hüsrana uğramış olur. Şeytan onlara birçok asılsız vaatte bulunur ve kendilerini boş temennilere sevk eder. Halbuki şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. İşte onların varacakları yer cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yerde bulamazlar. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onları içinde ebedi kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Bu Allah'ın hak olan vadidir. Sözüne Allah'tan daha sadık kim vardır? Ne sizin boş temennileriniz ne de ehli kitabın asılsız kuruntuları gerçektir. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır ve kıyamet günü kendisi için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilir. Erkek veya kadın, mümin olarak kim salih amellerden işlerse işte onlar cennete girerler ve bir çekirdek kabuğu kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Muhsin olarak, güzellik yapıp güzel olarak Yüzünü Allah'a teslim eden, her an onun huzurundaymış gibi yaşamaya çalışan ve hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmadan Hakk'a yönelerek, Hanif olan İbrahim'in dinine tabi olandan, din bakımından daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i ateşe atılmakla, oğlu İsmail'i kurban etmekle ve daha birçok imtihana tabi tuttuktan sonra kendisine, ''Dost edinmiştir.'' ''Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır.'' ''Ve Allah her şeyle, onu rahmeti, kudreti ve ilmiyle çepeçevre kuşatarak muheyyittir.'' ''Resulüm, senden kadınlar ve onların mirasları hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında Allah size fetva veriyor.'' Bu kitapta kendileri için yazılmış olan mirası vermeyip nikahlamak istediğiniz yetim kadınlarla, zayıf ve çaresiz çocuklar, bir de yetimlere karşı adil davranmanız hakkında size okunan ve Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koyan ayetler vardır. Siz hayır namına her ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu, en ince ayrıntısına kadar bilir. Eğer bir kadın, kocasının geçimsizliğinden yahut kendisinden yüz çevirip uzaklaşmasından endişe ederse, boşanmaksızın bir anlaşmayla aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Sulh ederek anlaşmak daima hayırlıdır. Ama nefisler, kıskançlık ve bencilliğe her zaman daha hazırdır. Eğer siz eşlerinize karşı güzellik yapar ve Allah'a karşı takva sahibi olursanız, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsanız, bu sizin için daha hayırlıdır. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaletli olmaya asla güç yetiremezsiniz. Bari birisine tamamen yönelip ilgi göstererek, diğerini kocasızmış gibi muallakta bırakmayın. Eğer siz eşlerinizle aranızı düzeltir ve Allah'a karşı takva sahibi olursanız, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsanız, muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Eğer eşler birbirinden ayrılırsa, Allah her birini kendi rahmetinin genişliğinden zengin edip, diğerine muhtaç olmaktan kurtarır. Çünkü Allah vahsidir, hakimdir. İlmi ve rahmetiyle her şeyi kuşatan ve her işinde hikmet ve hayır olandır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey, Allah'ındır. Andolsun ki biz sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın diye vasiyette bulunduk. Eğer siz buna rağmen kafir olursanız bilin ki şüphesiz göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. Allah, Allah ganiyidir. Hamid'dir. Zengin, kerim ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Bütün hamdların ve övgülerin sadece kendisine ait olduğu tek zattır Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır Vekil olarak Allah yeter Ey insanlar! Eğer Allah dilerse sizi bu dünyadan giderir de sizin yerinize başkalarını getirir. Hiç şüphe yok ki Allah buna kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Kim dünya sevabını ve kazancını isterse, bilsin ki dünyanın da, ahiretin de sevabı ve kazancı yalnız Allah katındadır. Muhakkak ki Allah semirdir, basıyırdır. Her şeyi Herkesi işiten ve gizli, açık her şeyi görendir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Haklarında şahitlik ettikleriniz ister zengin ister fakir olsunlar, Allah ikisine de sizden daha yakındır. Öyleyse hevanıza, nefsinizin arzu ve isteklerine tabi olarak adaletten şaşmayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten kaçınırsanız, bilin ki muhakkak Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a, Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, rasullerini ve ahiret gününü inkar ederse gerçekten O haktan uzak derin bir dalalete sapmış olur. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da İnkârlarını artıranları Allah ne mağfiret edecek ne de onları hak yola hidayet edecektir. Resulüm, münafıklara şüphesiz ahiret günü kendileri için elem verici iç yakan bir azap olduğunu müjdele. Onlar ki, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinirler. Onlar, izzet, şeref ve üstünlüğü onların yanında mı arıyorlar? Halbuki bütün izzet, şeref ve üstünlük yalnızca Allah'a aittir. Andolsun ki Allah size bu kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman onlar bundan başka bir söze dalıncaya konuyu değiştirinceye kadar onlarla beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye bir hüküm indirmiştir. Şüphesiz ki Allah, münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya toplayacaktır. O münafıklar öyle kimselerdir ki sizi gözetleyip dururlar. Eğer size Allah'tan bir fetih nasip olursa, biz de sizinle beraber değil miydik? Bize de ganimetten bir pay verin derler. Şayet kafirlerin zaferden bir nasibi olursa bu sefer de onlara ''Biz size üstünlük sağlayıp müminlere yardım edebilecekken onlara yardım etmeyerek sizi müminlerden korumadık mı?'' derler. Artık Allah kıyamet günü aranızda hüküm verecek ve Allah kafirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. Şüphe yok ki münafıklar kendi akıllarınca Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Halbuki Allah onları aldatır da bunun farkında değillerdir. Onlar namaza kalktıkları zaman da üşenerek kalkarlar. İbadetleriyle insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak pek az zikrederler. Bu münafıklar imanla küfür arasında bocalayarak, zıplayıp durmaktadırlar. Onlar ne bu müminlere ne de şu kafirlere tam manasıyla gönülden bağlanırlar. Allah'ın içinde sakladığı küfrü yüzünden dalalette bıraktığı kimseye asla bir kurtuluş yolu bulamazsın. Ey iman ettiğini iddia edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Yoksa siz bunu yaparak kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil vermek ve O'nun azabını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennem ateşinin en alt tabakasındadırlar. Orada onlara asla bir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edip nefislerini ıslah edenler, Allah'a O'nun muhabbetine sımsıkı sarılanlar ve dinlerini O'na hiçbir şey şirk koşmayarak yalnız Allah'a has kılanlar müstesna. İşte onlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz Allah'tan size gelen her türlü nimete şükreder ve O'na iman ederseniz, Allah size ne diye azap etsin ki? Allah şakirdir, alimdir. Şükredilmeye layık hakiki zattır ve her şeyi herkesi bilendir.